Jean-Louis Calment 21 Şubat 1875'te Fransa'nın Arles şehrinde doğdu. 1988'de Guinness Rekorlar kitabına girdi ve 17 Ekim 1995'te 120 yaşındayken dünyanın en yaşlı kişisi oldu. İnsanlar Calment'e uzun yaşamın sırrını soruyorlardı ve şu cevabı alıyorlardı. Sarımsak, sigara, çikolata, kırmızı şarap, zeytinyağı. 85 yaşına kadar eskrim, 100 yaşına kadar bisiklet sporu yaptı. 4 Ağustos 1997'de saat 10:45'te 122 yıl 64 gün yaşadıktan sonra vefat etti. Calment, Bell telefonu icat etmeden bir yıl önce doğdu. Doğduğu yıl Bize'nin Carmen Operası ilk kez sahnelenmiş ve Tolstoy, Anne Karinna'nın romanını yayınlamış. Calment, Van Gogha renkli kalemler satmış ve Eiffel Kulesi'nin inşa edilişini görmüş. Kalment burjuva bir aileden geliyordu ve hiçbir zaman çalışması gerekmedi. Eşi aynı zamanda kuzeni bir tüccardı ve karısına rahat bir hayat yaşattı. Kalment'in hayatı spor, piyano ve opera ile ilgilenerek geçti.